Merhaba, dünyanın en gelişmişlerinden diye adlandırdığımız Japonya'nın güneybatısında geçen hafta ortasından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, toprak kaymaları nedeniyle halen 5000'den fazla kişiye ulaşılmadığı bildirildi. Televizyonlar Yama bölgesindeki dağlık alanda yaşayanlara askeri helikopterlerle gıda, su ve ilaç yardımı yapıldığını, yaşlıların ve hastaların helikopterlerle hastanelere götürüldüğünü duyurdu. Yetkililer Yemen'in bazı kasabalarında ulaşımın sağlanamadığını, dün akşamdan bu yana 5500 kişinin mahsur kaldığını belirtiyor. Seller ve toprak kaymalarında 24 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin de kaybolduğu açıklandı. Nükleer felaket sonrasında Japonya bir daha zor durumda. Afetlere karşı insanlık olarak ne kadar da aciz olduğumuzu hatırlayarak insanlık birinden uzaklaşmakta fayda var. Suyun fazlası sel, azı kuraklık bize tam kararında gerek. Kuraklık nedeniyle suyu çekilen ve kuşların da terk ettiği Nallıhan Kuş Cenneti son 2 yılda eski günlerine yavaş yavaş dönmeye başladı. Kuşların barındığı havzada suyun artmasıyla birlikte kuşlar geri gelmeye başladı. Ankara'ya 120 km uzaklıkta bulunan Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Beldesi sınırları içindeki 168 kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cennetine kuşların geri gelmesi en çok da bölgede yaşayanları sevindirdi. Türkçevin örgütlediği kuş cennetinde yapılan fotoğraf yarışmasına ise Türkiye'nin ilinden yüzlerce kişi katıldı. Greenpeace geçen hafta yayınladığı bir raporda Apple bilgisayar şirketinin temiz enerji çabaları konusunda yol aldığını ancak bunun hala yeterli seviyede olmadığını belirtti. Apple'ın veri merkezlerindeki enerji uygulamaları hakkındaki raporda Greenpeace şirketin %15.3 olan notunu %22.6'ya çıkardı Yenilenebilir enerji, enerji verimliği ve sera gazı azaltımı gibi kategorilerde C puanını D'ye çeken Apple, veri merkezlerinde kömürden arınmış yenilenebilir enerji kullanıyor. Greenpeace yine de Apple'ın bu hedeflere nasıl ulaştığını net açıklamayan tutumunu eleştiriyor. Çünkü şirket 2012'nin sonuna kadar NC Mayden'deki veri merkezlerinin %60'ını kendi güneş panellerinden ve %40'ını da diğer yerel rüzgar çiftliklerinden karşılanmak üzere tamamen yenilenebilir kaynaklarla çalıştıracağına dair bir Söz vermişti. Şimdi bu sözü yerine getirme zamanı. Avrupa Birliği hava yolları karbon salımında anlaşmaya varmaya çalışıyor. Komisyonun açıklamasına göre Avrupa Birliği hava şirketlerinin karbon salımında küresel bir anlaşmaya varması konusunda karardı. Komisyon sözcüsü Avrupa Birliği'nin bu konuya kendini adadığını söyleyerek küresel bir işbirliğine vararak ulaşmak ve çalışmak için çok net ve sıkı bir amacımız var dedi. Havacılıktaki salınmalarla ilgili küresel bir eylem planı olmadığı için Avrupa'ya Ocak ayından bu yana yapılan tüm uçuşlar Avrupa Birliği tarafından karbon salım ticaret planına dahil ediliyor. Bu karar Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisine ve bir dizi de ticari soruna neden olmuştu. Ancak uygulamanın alternatif plan gelmediği, sürece devam edeceği de vurgulanıyor. Mersin'in Çamlıyaylı ilçesi Sevil beldesindeki Cehennemdere üzerinde hidroelektrik santralinin yapımına karşı çıkan çevreciler kesilen ağaçları görünce gözyaşlarını tutamadı. Cehennemdere'de HES'e Hayır platformunu oluşturan Sevil toplum üyeleri Cehennemdere Irmağı üzerinde Sevil enerji inşaatına başladığı 22 megawattlık HES şantiyesinde protesto eğilim yaptı. Sedir, çam ve ardıç ağaçlarının yoğun olduğu yörede binlerce ağacın kesildiği söyleniyor. Eyleme katılan CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, endemik bitkiler ve asırlık ağaçların olduğu bölgede HES yapmak hangi anlayışın işi? Bu proje bir çevre katliamıdır dedi. Cehennemdere Vadisi'nde 105 familyaya ait, 428'i endemik, 1786 bitki türü yetişiyor. Türkiye florasının 7'de biri endemik bitki türlerinin ise %10'u Vadide bulunuyor. Ancak HES konusunda üniversiteler dahi halkın sesini dinlememekte ısrar ediliyor. Top Ekonomi Üniversitesi'nde teknoloji merkezi bünyesinde su türbini tasarımı ve test edilmesi için bir merkez kuruluyor. Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu burası tamamlandığında su türbinlerinin ülke içinde test edilmesine imkan sağlanacağını söyledi. HES'leri yenilenebilir enerji olarak niteliği yani Hisarcıklıoğlu 5 yıl içinde 1500 HES su türbininin test edilmesi gerekeceğini tasarım ve test merkezinin bu işe yarayacağını, su türbünü üretiminde de dışa bağımlılığı azaltacağını söyledi. Yapmazsan Hesteri almazsın dışarıdan türbünü tabii ki. Bizim önerimiz üniversitelerimizin enerji verimliliği ve özellikle güneş uygulamalarına yönelmeleri. Çanakkale ve Lapseki'de son dönemlerde yaşanan kelebek istilasının olağan dışı kitle üremesi yapan sünger örücü Limantria Dispar tırtılından kaynaklandığı belirtildi. 5-7 yılda bir bu durumun normal olduğunu belirten yetkililer bu türün düşmanı olan böceklerin de üremesinin aynı dönemde arttığını, doğanın dengesinin bu şekilde korunduğunu belirtti. Kelebekler meşe ağaçlarının yapraklarını yiyerek ağaçları adeta tamamen kurumuş bir görünüme büründürüyor. Ancak Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri kelebek ve tırtıllara karşı bir ilaçlama yapılmayacağını belirterek doğayı kirletmemek ve yararlı böcek türlerini öldürmemek için kimyasal mücadeleden özellikle kaçınıldığını belirtti. Şimdi doğanın kendi çözümünü ortaya koyması bekleniyor. Orman İşletme Müdürlüğü'nü bu yaklaşımlarından dolayı çok kutluyoruz. Kimyasasız, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.